Selat ve selam peygamber efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, peygamber efendimiz Umre kervanıyla Hudeybiye'de. Müminler heyecanla, muhabbetle Mekke'ye, Umre'ye geliyorlardı. Ama Hudeybiye'ye geldiklerinde Mekke'ye girmenin çok zor olacağını anladılar. Elçiler tarifi devreye giriyordu ama bir netice alamıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Osman Efendimizi damadını elçi olarak gönderiyordu. Kısa bir süre geçiyor, Osman öldürüldü diye bir haber geliyordu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarından biat alıyordu. Bu ölümüne bir sözleşmeydi, ölümüne söz vermekti. Müminlere İslam'ın kazandırdığı bir duyarlılık vardı. Haksızlıklara geçit vermemekti. Hakların çiğnenmesine karşı durmaktı. Bir insanın katli olursa mümin kalpler ayağa kalkardı. Bir insan öldürmek, cümle insanlığı öldürmek gibiydi. İnsanın öldürülebileceğini kabule yol açmak gibi bir duyarsızlığa asla müsaade etmezlerdi. Şura Suresinin 36, 37, 38 ve 39. ayetlerinde Size verilen şey yalnızca dünya hayatının geçimidir. Allah'ın indinde bulunanlarsa daha iyi ve daha süreklidir. Bu mükafat iman edenler ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınırlar. Öfkelendikleri zaman da kusurları bağışlarlar. Yine onlar, Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı kılarlar. Onların işleri aralarında istişare iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da harcarlar, infak ederler. Bir haksızlığa uğradıkları zaman yardımlaşırlar buyuruyor. Ayetlerin örgülediği bir peygamber var. Ümmetin önünde canlı Kur'an var. Peygamber tasavvuru canlı ayetler anlamında. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Osman Efendimiz'in öldürüldü haberi gelince, hemen harekete geçiyordu. Hazreti Osman Efendimiz'in intikamını almak için şerefli arkadaşlarıyla sözleşiyordu. Onlar zaten Mekke müşriklerinin çok ileri gittiklerini görüyorlar, Buna tahammül etmek istemiyorlardı. Ama Allah'ın Resulü'nün talimatlarından da dışarıya çıkmıyorlar, çıkmazlardı. Kalpleri, gözleri Peygamber Efendimiz'deydi. Şimdi Allah'ın Resulü söz alıyordu. Hazreti Osman Efendimiz'e yapılan suçun bedeli ödetilecekti. Onlar canı gönülden söz veriyorlardı. Bu durum Mekke liderlerine ulaşıyordu. Müminlerin Mekke üzerine Ölümüne yürüyecekleri haberi Mekkeli müşriklere ulaşıyordu. Büyük bir telaşa kapılıyorlardı. Ki kendi elleriyle kendilerini yalnız bırakmışlardı. Taif'in liderlerinden Umre bin Mesud ayrılmış gitmişti. Ahabiş liderlerinden Huleys bin Elkma'yı küstürmüşler. O da adamlarıyla kendi beldesine kavvine gitmişti. Şimdi ise Müslümanlar ölümü göze almışlar, ve üzerlerine geleceklerdi. Mekke liderlerinde derin bir telaş başlamıştı. Peygamber Efendimiz onlara kaç kez barış teklifinde bulunmuştu. Şimdi bu teklif ciddi olarak gündemlerine oturuyordu. Yapacakları bir şey yok gibiydi. İki tarafın bir araya gelmesi, konuşması en isabetli bir yol olarak gözüküyordu. Önce kendileri barış anlaşmasına ilişkin bir istişare yapıyorlardı. Bir heyet gönderecekler bu heyetin nelere evet, nelere hayır diyeceğini belirlemeye çalışıyorlardı. Bu yıl Müslümanların Mekke'ye girmesini asla kabul etmeyeceklerdi. Gelecek yıl gelebilirlerdi. Gelecek yıl umre yapabilirlerdi ama bu yıl buna evet denmeyecekti. Buna evet demeleri Mekke liderlerin zaafa uğratacaktı. Öyle düşünüyorlardı. Kuvvetli oluşlarına, gölge düşürülecekti. Büyük bir itibar kaybedeceklerdi. Mekke'nin öncüleri Süheyl bin Amr başkanlığında bir heyet gönderiyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna seviniyordu. Anlaşma yapmak için gelmişlerdi. Peygamber Efendimiz Süheyl'e ilk olarak Hazreti Osman Efendimiz'i soruyordu. Onun hesabını soruyordu. Elçiyi öldürmenin çok büyük bir suç olduğunu ihsas ettiriyordu. Süheyl hemen devreye giriyor. Osman'ın öldürülmediğini, sadece rehin tutulduğunu söylüyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gül yüzleri gonca gonca açılıyordu. Büyük bir sevinç yaşıyordu. Şimdi iş daha bir kolaylaşıyordu. Şimdi rahat konuşulabilirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hz. Osman Efendimiz'in hemen bırakılmasını, ve Hudibiye'ye getirilmesini istiyordu. Ancak ondan sonra bir barış anlaşması için, konuşabilmek için oturulabileceğinin mümkün olacağını söylüyordu. Müslümanların da ellerine tuttukları Mekkeliler vardı. Süheyl de Mekkelilerin serbest bırakılmasını istiyordu karşılıklı olarak serbest bırakıyorlardı. Hazreti Osman Efendimiz Allah'ın Resulüne geliyor, kalplerde sevinç ve huzur oluşuyordu. Hazreti Osman Efendimiz'e kavuşuyorlardı. Peygamber Efendimiz Medine'den çıkarken savaşmayı hiç gündemine almamıştı. Başta Hazreti Ömer Efendimiz olmak üzere, sahabe-i kiramdan bazıları sadece yolcu silahıyla gidilmesini çok tehlikeli bulmuşlar. Savaşın olabileceğini Ve savaşmaya hazırlıklı bir şekilde gidilmesinin Gereklerini teklif etmişlerdi Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ısrarla sadece Yolcu silahını almışlar Ondan başka bir şey Almamışlar ve alınmasına müsaade etmemişlerdi Zira savaşmayı Bir ihtimal dahilinde bile düşünmüyor Sadece Umre yapıp dönmeyi istiyordu Barış için Heyet gelmesi onu son derece sevindiriyor, barışa hazır olduklarını beyan ediyordu. Mekke heyetinin başkanı Süheyl, Resulullah'ın barışa çok istekli olduğunu görünce düşüncesini biraz değiştiriyordu. Önce Resulullah'ın teklif edeceği şartları olduğu gibi kabul edecek düşüncesiyle gelmişti ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin barışa son derece arzul olduğunu görünce bazı konularda ısrar edecek ve kendi ilkelerinin kabul edilmesi için direnecekti. Efendimizin halinden Süheyl böyle bir tutuma yöneliyordu. Sulh için, barış için tahti başlıyordu. Bir tarafta Peygamber Efendimiz ve sahabe-i ikramdan bazıları, öbür tarafta Mekke heyetinin başkanı Süheyl bin Amr ve heyet üyeleri. Süheyl öncelikle bu yıl Umre'nin iptal edilmesini, bunun kabul edilemeyeceğini, Umre'nin gelecek yıl yapılmasını söylüyordu. Peygamber Efendimiz hiç itiraz etmiyor, Süheyl'in teklifini kabul ediyordu. Sahabe-i bir anda büyük bir şaşkınlığa giriyordu. Resulullah nasıl olur da bu şartı kabul edebilir diye. Hem de hiç itiraz etmeden. Oysa Hazreti Osman Efendimiz için Ölümüne söz almıştı sahabe-i kiramda. Sonra ısrarla umre yapmak istediğini dile getirmişti. Şimdi müşrik heyetim başkanı Süheyl, bu yıl umre olmasın, gelecek yıl olsun diyor, resul Efendimiz ise ihtirazsız hemen kabul ediyordu. Sahabe-i kiram hayretler ediyor, şaşırıyor ve anlayamıyordu. Resulullah'a ne yapmak istediğini kavrayamıyorlardı. Sahabe-i Kiram fısıldaşıyor, bu maddeyi kabul edilmez buluyor, göz işaretleriyle bunu yansıtıyorlardı. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarının kabullenmediklerini görüyor, biliyor ama oralı olmuyordu. Onlara da bir şey demiyordu. İkinci madde ise Arap kabileleri istediği tarafla ittifak edebileceklerdi. Onlara baskı yapılmayacaktı. Bu madde iki tarafça da hemen kabul görüyordu. Üçüncü madde son derece hayati bir maddeydi. İki tarafta on yıl birbirlerine savaş açmayacaklardı. Düşmanca girişimlerde dahi bulunmayacaklardı. İki tarafta bunu itirazsız kabul ediyorlardı. Bu maddeyi sevinçle karşılıyorlardı. Mekke heyeti gelecek on yılı garantiye alıyor ve bundan dolayı seviniyordu. Peygamber Efendimiz ise sakin zamanları elde ettiğine, nice insan ve toplumlara ulaşabileceğine, onlara İslam'ı anlatacağına seviniyordu. Dördüncü madde ele alınıyordu. Eğer bir kişi Müslüman olur, velisinin izni olmadan Medine'ye kaçarsa, Medine'ye sığınırsa, Medine'ye gelirse o Mekke'ye tekrar iade edilecekti. Ama bir Müslüman İslam'dan vazgeçer de Medine'den Mekke'ye kaçarsa Mekke'ye sığınırsa Medine'ye iade edilmeyecekti. Resulullah buna da itiraz etmeden onay veriyor, kabul ediyordu. Ama bu şartın kabulü sahabe-i kirama ağır geliyor, itiraz ediyordu. İtiraz ediyorlardı. Allah'ın Resulü sakin bir halle bizden onlara gideni Allah bizden uzak tutsun buyurdu. Peygamber Efendimiz bu anlaşmadan gönlü inşirah duyuyor, seviniyor ve Rabbine hamd ediyordu. Şimdi bu maddelerin belgeli hale getirilmesi gerekiyordu. yazıya dökülmesi gerekiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti El Efendimizi çağırıyor, katiplik yapmasını istiyordu. İlk cümle Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla olacaktı. Efendimiz bunun yazılmasını istiyorlar Efendimiz'den. Süheyl bin Amr ise hemen itiraz ediyor. Olmaz. Biz Rahman diye bir şey tanımıyoruz. Başlangıç cümlesi Allah'ın adıyla olmalı diyordu. Rasul i Efendimiz tamam deyip Ya Ali öyle yaz buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşları yine zorlanıyordu. Resulullah'ın kabul ettiği onların zoruna gidiyor kabul edilemez buluyorlardı. Hatta bazıları seslerini yükseltiyor, hayır, Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla yazılmalı diyorlardı. Peygamber Efendimiz, sahabilerin hoşnutsuzluğunu görüyor ama sükut ediyor ve Süheyl'in dediği şekilde yazdırıyordu. Sıra ikinci cümleye geliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu Allah'ın Resulü Muhammed ile Süheyl bil Amr'ın üzerinde anlaşıp kabul ettikleri derken hemen Süheyl müdahale ediyor. Olmaz diyordu. Allah'ın Resulü olmaz. Biz seni Allah'ın Resulü kabul etmediğimiz için bütün bunlar oluyor. Eğer Allah'ın Resulü olduğunu kabul etsek seninle savaşmazdık. Allah'ın rasul olarak değil, Abdullah'ın oğlu olarak yazılsın diyordu. Peygamber Efendimiz, Bunu da kabul ediyor ve İnanmasanız da Ben Allah'ın Resulüyüm Dullah'ın oğlu Muhammed Yazmak benim Resullüğümü Değiştirmez buyurdu Ve Hazreti Efendimize öyle yaz Buyurdu Sahabe-i Kiram'ın asla Kabul edemeyeceği bir durum Oluşmuştu artık O ana kadar sesini Çıkarmayan Hazreti Efendimiz Sesini yükseltiyor Allah'a yemin ediyorum ki Asla öyle yazmayacağım Bu ibareyi değiştirmeyeceğim diyordu Hz. Kuseyid bin Hudeyr radıyallahu anh Hz. Ali'ni elinden tutarak Hayır Ali sakın değiştirme Allah'ın Resulü Muhammed'den başkasını kabul etmiyoruz diyordu Bazıları da bu kadar aşağılanmayı kabul etmiyoruz Bunu ancak kılıç çözer diyorlardı Sakin olan sadece Allah'ın Resulüydü Gül yüzlerinde derin bir tebessüm vardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.